Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Telefon bağlantısıyla yine bugün bir program kaydediyorum. İki sevgili konuğumla birlikte. Masanın üzerinde yeni çıkan Eylül 2021'de yayınlanan bir kitap var. Ağacın izinde, tasarımda, orman ürünleri sözlüğü. Genco Berkin tarafından yazıldı. Yem Yayın ve Yıldız Entegre işbirliğiyle de basıldı. Hap gibi, küçücük, bir o kadar... Top dolu bir kitap ismiyle müsemma orman ürünlerine ilişkin pek çok farklı bilginin bir arada olduğu bir ahşaba ilişkin sözlük diyelim. Kitabı yazan profesör doktor Genco Berkin ve Yıldız Entegre'den Ercan Şahin bugünkü konuklarım kendilerini kısaca tanıtayım sizlere. Genco Hoca Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden kendisini mimarlıkta malzeme detay ergonomi teknoloji üzerindeki yayınlarından dinleyicilerimiz tanıyordurlar diye ben düşünüyorum. Ercan Şahin, Yıldız Entegreden Pazarlama ve İletişim Müdürü olarak bugün bizlerle birlikte kendileriyle beraber emek verdikleri, oluşturdukları ağacınızın da tasarımda orman ürünleri sözlüğünü konuşacağız bugün. Nasıl bir süreçle gelişti, içeriye birlikte bakacağız, nasıl maddeler var, nelere ilişkin, neleri kapsıyorlar gibi. Sonrasında da kendileriyle ahşap malzeme ilişkin sohbetimize devam edeceğiz. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Hoş bulduk Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu ağacın izinde tasarımda orman ürünleri sözlüğü üzerine konuşacağız demiştik bu programda. Öncelikle böyle bir çalışma yayınlamaktaki amaçlarınızı ikinize de sormak istiyorum. Bu sözlük üzerine konuşurken ağacın izinde platformunu ve yaptıklarında konuşmakta fayda var. Aynı zamanda da genci hocanın böyle bir sözlük formatı yayınlamakta tasarımda orman ürünleri üzerine nasıl niyetleri amaçları vardı? Ben ikinize de sözü teker teker vererek başlayabilirim e, Gence Hocam müsaade ederse ben gizgah yapmak isterim buyurun, buyurun lütfen e, aslında Yıldız Entegre olarak Yıldız Entegre'nin ağaçla olan ilişkisi yaklaşık 130 yıl önce Trabzon'da bir kereste ile başlıyor e, bu e, ağaç bizim için çok kıymetli e, uzun bir yolculuk var ağaçla birlikte ağaca baktığımız zaman biz sadece işte yeşilliği işte nefes vermesini, üzerinde kuşların uçuşmasına değil, aynı zamanda bir varlık nedeni olarak görürüz. Ham maddemiz, bizim nefesimiz, canımız, e, tasarımın kendisi, her konuda bize ilham veren ve bir anne sütü gibi e, bizim için var olan bir varlık, oluşum. Bu yüzden ağaç ve ağaçla ilgili konuları yüceltmeyi şirketimizin temel e, prensipleri, Temel yollarından bir tanesi haline getirmeye karar verdik. Bu sorumlulukla aslında ağacı vurgulayan, öne çıkaran, varlığını önemseden bir yapı kurmayı e, düşündük. Bu yapıyı da tasarım odağa alarak mimarları, tasarımcıları, akademisyenleri ve öğrenciler için kurgulamaya çalıştık. Bunun adına da ağacın izinde kavramı. Ağacın izinde e, diye tanımladık. Ve bunu tek başına bir tüzel kişilik olarak oluşturduk. Biraz evvel bahsettiğim o değerli kitlelerin bir araya geldiği ve ağaç ve ağaca dair ne varsa üzerine konuştuğu, sohbet ettiği, söyleşiler yaptığı, makaleler yazdığı, iyi örnekler bu e, ortaya koyduğu bir platform haline dönüştürdük. E, dünyadan iyi örneklerin olduğu bir platform o haline dönüştürdük. Bugün çok hatı sayılı bir ekipliğe artık erişmiş durumda e, ve bunun bir çıktısı da aslında e, bu işe e, başka nerelerden başlamak lazım? Yıldız Entegre olarak, izinde olarak retkenliğe başladığımızda neler yapmamız gerekir diye düşündüğümüzde de tasarımda orman ürünlüğü sözlüğü kavramı açığa çıktı. Çünkü işin ABC'siyle başlamak lazım. Ağaç ve ağacın mimaride ve tasarımda kullanıldığı alanların bir araya geldiği bir e, yayın yapmaya hayal ettik. Bunun sebebi de yani tek bir platformda, tek bir yayında, e, tek bir çatı altında toplanmış böyle bir yayının var olmayışıydı. O yüzden e, bu fikirde e, yola çıkmaya karar verdim. Böyle bir girizgahla ben başlayayım isterseniz. Evet çok teşekkürler. Buradan ben gelince Berkine de sormak istiyorum. Tasarımda orman ürünleri sözlüğünü yayımlamakta neleri amaçladınız, niçin bir sözlük formatında yayımlamayı tercih ettiniz, nasıl imkanlar sağlıyor sizce böyle bir sözlük formatı diye. Evet teşekkür ederim. Şimdi bu proje üniversite sanayi işbirliği sayesinde ortaya çıktı aslında tamamen işte ağacın izinde platformu aslında gerçekten bir ee, yazarlar platformu oluşturdu öncelikle Yem Yayın e, şemsiyesi altında. E, bu platformda kimler vardı? E, ben kısaca onları saymak istiyorum. Yani e, bana danışman olarak e, yardımcı oldular. E, örneğin Reha Günay vardı. Yani e, çok e, mimari literatüre e, sahip bir hocadır kendisi. Profesör Doktor Reha Günay. Ve e, Türkiye'deki ilk mimarlık sözlüğünü yazan e, Doğan Hasol hocamız vardı. E, artı e, Yıldız Entegre Ürün Müdürü Murat İnceoğlu bize e, know-how olarak destek verdi. Ve e, e, iç mimar Muhammed Taşlı arkadaşımız da e, bize destek verdi. Yani danışmanlık yaptılar. Ve e, çok kapsamlı bir sözlük aslında biz ortaya çıkardık. Yani bu e, sözlük olmasının sebebi de aslında e, bu konuda bir tasarımda e, ahşap ilgili genel anlamda bir kitap yoktu aslında. Yani hem e, çağdaş hem gelenekseli birlikte anlatan böyle bir kitap yoktu. E, bunu da ancak e, sözlük formatında biz anlatabilirdik zaten. Bütün bu konuları bir e, e, şeyde e, şemsiye altında toplayarak e, bir sözlükte ancak anlatabilirdik. Onu gerçekleştirdik. Tabi e, diğer taraftan benim bütün kitaplarımın e, çizimlerini yapan Sedef Sav arkadaşımız, İç Mimar Sedef Sav. Arkadaşımız bunun gene bu kitabın çizimlerini üretti. Ee, okuması, işte e, incelemesi çok keyifli bir literatür çıktı ortaya. Evet gerçekten de çok keyifli dinleyicileri yönlendirelim. Yeni çıktı Eylül'de 2021 yılında taze olarak çıktı. Şimdi buradan biraz içeriye dairde bir bakış atalım. Siz ipucunu verdiniz. Kitapta hem Uludağ gökleri gibi ağaç türleri hem ahşaba ilişkin farklı yöntemler hem aletler hem malzemeler pek çok farklı madde var. Bir yandan böyle high density fiberboard, high gloss panel gibi çağdaş uygulama malzeme maddeleri mevcut. Bir yandan da Geleneksel aletler ve yöntemlerle ilgili maddeler mevcut. Buradan harekette nasıl bir seçki oluşturduğunuz, nasıl bir süreç izlediğinizi sorabilir miyim? Ben cevap verebilir miyim? Hı -hı. müsaadenizle? Eser. Tabii bu ahşapla ilgili her şey aslında bir kültürel mir miras yani bizim e, geçmişimizden gelen. Çünkü biz biliyorsunuz e, Türk evi diye bir kavram vardır yani binlerce yıl e, da şekillenmiştir ve o kültür e, günümüze ulaşmıştır aslında. E, fakat e, çok fazla e, yazılı doküman olmadığı için e, şu an hani unutulmak üzereydi aslında bu kültürel miras. Bir iki tane kitap vardır işte Ali Talat'ın Marangozlu kitabı vardır vesaire. Yani e, bir elin parmaklarını geçmez bu, bu kitaplar maalesef. E, i̇şte biz bütün bu literatürü e, derleyip toparlayıp e, bir de çizimlerle destekleyip. E, işte mimarlara, iç mimarlara, endüstri ünlü tasarımcılara, orman ürün endüstri mühendislerine, peyzaj mimarlarına, hatta marangozlara dahi hitap edecek şekilde bu içeriği oluşturmuş olduk. Evet. Küçük bir ekleme ben yapmak isterim Buyurun. hocam. E, müsaadenizle. Aslında e, tasarımda orman ürünleri seziyor. 2019 yılında fikri bir çıktı. Sonra Şubat 2020'de de yem yayında yolumuz geçişti ve dolayısıyla Genco Hocam'la yolumuz geçişmiş oldu. Ee, ne mutlu ki. İlk toplantımızda Beşiktaş'ta yapmıştık e, yayın kurumu. Yani bir kelime evet. üzerine herhalde bir yarım saat konuştuğumuz kelime vardı. <gülüyor> Hikayeleri evet. anlatılan, işte çizimlerle e, hayal edilmesi sağlanan, anılarını paylaşılan. E, dolayısıyla böyle dolu dolu e, bir kelime üzerine bu kadar e, sohbet edilebileceğini hayal etmemiştim. Çünkü her kelime geçmişteki e, yaşanmışlığıyla birlikte e, hayatımıza giriyor ve birikimleriyle birlikte hayatımıza giriyor. O yüzden çok kıymetli ve e, güzel bir e, sohbet niteliğinde de e, çalışmalar gerçekleşmiş oldu. Yani evet, bir, evet. Sözlük tanımı Hatta... tanımladığınızda belki hani genelde soğuk ve sıkıcı kelimelerle ifade edebilirsin değil ama değil mi? İnanın bu öyle bir şey değil. Hatta her kelime her harf bir tane kelimeyi aldı sağolsun genci hocam ve onunla ilgili hikayelerini anlattı. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet evet mesela o hatırlayın e, Pelesenk üzerinde durmuştuk. E, gene harflerin baş e, sayfalarında bunların hikayelerini veriyoruz. Yani bu Pelesenk kelimesi nereden çıkmış? Ha, hikayesi nedir? Arkasındaki yatan bilgi nedir? Onları e, değiştik aslında biraz. E, i̇şte Pelesenk aslında Hindistan gibi sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç. işte mobilyalarda ve doğramacılıkta kullanılıyor. Sert bir ağaç ve bu pelesenk ağacının tozu çok yapışkan. İşte bu ağaçla çalışan marangozların boğazına kaçıyor bunun tozu. Sonra çok rahatsızlık veriyormuş yani yapışıyormuş boğazlarına ve daha sonra dillere pelesenk olmak deyimi çıkıyor buradan mesela. Bunları veriyoruz. Bunları dahi veriyoruz yani. Evet pek çok farklı hikaye var, ipuçları var. Çok da keyifli takip etmesi ve az önce de yanıtınızda da aslında bahsettiğiniz bu kültürel miras meselesi. Hani ben biraz daha onun üzerine sohbet etmek isterim. Hem böyle pelesenk olmak gibi mesela... Fındık kabuğunu doldurmak gibi deyimler nereden geliyorlar? Hangi ahşapla ilişkili hikayelerden geliyorlar? Bunlara dair anekdotlarınız var sözün içinde. Aynı zamanda da geleneksel ahşap işçiliğine dair pek çok madde de mevcut. Aslında yaşadığımız yerde yüzyıllardan beri birikmiş olan bilgi birikimi, tüm o malzemeye, işçiliğe ilişkin, bir yandan dile, gündelik hayat pratiklerine ilişkin pek çok farklı şey bulunabiliyor. Bunlardan da bir seçki sunuyorsunuz. Mesela benim burada notabildim. Arasında Hatem Kari gibi, Edirne Kari gibi, Eli Böğründe gibi yan, ya da Necar gibi pek çok madde mevcut daha devamı içinde dinleyicileri kitaba ben yönlendirmek istiyorum. Yani burada aslında ahşaba ilişkin çok zengin bir kültürel miras var ki bu yayında aynı zamanda bu mirası da tartışmaya açıp gündeme taşımayı da amaçladığınızı söylemiştiniz programın başında. Bununla ilgili nasıl bir e, arşiv çalışması in, izlediniz diyeyim ben ya da neleri gözettiniz size sorabilir miyim? Şimdi e, tabii geçmişten günümüze kadar bütün e, yapılan bu e, ahşapla ilgili e, ürünler, malzemeler, e, yan ürünler, e, geri dönüştürülmüş ürünler e, işte fındık kabuğundan mesela Kontrolit diye bir levha yapmış vakti zamanında birileri. E, ama biz onu şu anda kullanımda yok tabii. Yani artık MDF, HDF kullanılıyor biliyorsunuz. Ercan Bey daha iyi. Ee, anlatacaktır bunu ama şimdi kontralit diye bir şey çıkmış bu ülkede şimdi biz bunu anlatmadan edemezdik yani bu bir e, zeka ürünü bir şey aslında yani bir de geri dönüşüm var işin içinde yani fındık kabuğunu toprağa gömmek yerine işte e, yapı malzemesi olarak kullanmışlar vakti zamanında bunun gibi e, güzel fikirleri de aldık kitaba biz mesela gerçekten bugün hay evet. hayatımızda şey içeren yani hayatımızda mimari ve tasarımın dışında kullandığımız kelimelerin meğersem mimari ve ağaçtan geldiğini de görmüş olduk Hoca sayesinde. Tabii. İşte dedim bahsettiğiniz el, eli böründe kavramının ben de bu kitapla tanışmış oldum aslında. <gülüyor> yani o herhalde biraz şey diye tanımlanır değil mi? Eli böründe olmak hani göğsüne vurmak gibi hani bir yüreği hoplaması evet. gibi tanımlanır normalde bilinir ama mimarlıkta da çok önemli bir yere sahip olduğum da görmüş oldum. Bunu da çizimlerle çok güzel. E, tabii tabii. Yani e, bunlar tabii hani e, yaşanmışlıklardan çıkan şeyler aslında biraz da böyle işte ne bileyim e, aklıma şu anda topal doğrama geldi. Pek hoş bir ifade değildir ama sonuçta bu e, kullanılan bir e, jargon. Pencere, e, kapı birleşim e, şeklinde yapıldığı zaman e, bir arada kullanıldığı zaman topal doğrama oluyor. Mesela bunu Anlatmak zorundayız yani yeni nesile. Hı hı. Yani bunu ifade etmek zorundayız. Bu tip şeyler var şu anda hala kullanımda. Şey gibi eklemek istedim. Yani sadece bir kelimenin anlamından ziyade o kelimenin anlamının çeşitlerinden de bahsediyor. Mesela kitapta şey güvercinlik. Güvercinin ne anlama geldiğini ifade ederken ki eski binacetelerinde kuşların konması ve barınması için haşretten yapılan süslü çıkıntı ve uyku. Kuş evi, kuş köşkü. Aslında çatı penceresi. Bunu ne türde çatı pencerelerin olduğunu ayrıca çizimlerle ifade ediliyor. Yani aslında bir kelimenin anlamı, hikayesi, çizimi ve ilgili bir madde varsa çeşitliliği varsa o çeşitliliğin de ortaya konmasından oluşan bir, evet, bir kapsam mı? Evet, evet. Şimdi diğer taraftan o var bir de hem teknolojik e, yöne kaymış ahşap ürünleri var. Bir de geleneksel e, olarak kullanılan ahşap ürünler de biz e, içer, içeriğine yerleştirdik. Mesela padavra diye bir şey var. E, halen kullanımda yani bazı bölgelerde özellikle Karadeniz'de. E, i̇şte ahşap kiremit aslında padavra. Fakat e, bunu biz göstermezsek e, mimarlık öğrencisi bunu nereden bilecek? Nereden bulacak? Yani Karadeniz'de değilse, orada gözlemlemediyse veya işte ne bileyim e, efendim glulam veya işte e, kapalı yüzme havuzlarında kullanılan e, e, tabakalı ahşap mesela. işte orada diyoruz ki bu e, geniş açıklık geçmede kullanılır diyoruz mesela. Teknolojik bir şey çünkü günümüzde artık. E, teknolojik bir ürün. E, işte onun amacı da işte rutubeti yok etmek. Mesela eğer kapalı yüzme havuzlarında Kullanılıyorsa, o yüzme huzurundan gelen bir rutubet var ve e, eğer ahşap kullanmazsanız siz e, tavanda bir süre sonra damla, damlatmaya başlıyor tavan. Yani mecbursunuz orada ahşap kullanmaya. ya Bunları anlattık işte kitapta. Özetle hocam şöyle de desek herhalde yeri olur. Yani bu yayının da geçmişle geleceği bir araya bağlayan bir köprü olmasını da istedik. Evet. Geçti tam tam sahipler, anlamıyla öyle oldu. Yöntemleri, geleceğin yeni uygulamalarıyla bir araya bulunduğu bir yapıt olmasını sizin sayenizde başardık. Senin. Estağfurullah, hep beraber. <gülüyor> Umarım beğenir okuyucularımızdan. Evet merakla bekliyoruz biz de dinleyicilerden gelecek yorumları. Hem bu arada farklı evet. zamanları birleştiriyor kitap böyle bir sözlük formatında. Bir maddenin yanında geçmişe ilişkin, geleneğe ilişkin bir maddenin yanında çağdaş teknolojiye ilişkin bir madde görüyorsunuz. Bir yandan da daha küresel bilgiyle yerel farklı bilgilerin de bir araya geldiği sütunlar izleyebiliyorsunuz. Hani sözlük formatında böyle keyifli sıçramalara bir yandan sebep vermesi, imkan vermesi de ilginç başka türlü yollar açıyor diyeyim. Buradan da aslında özellikle bu geçmişle, geleceği, bugünü birleştirmesinden bahsettiniz. Biraz da böyle ahşap malzemenin tekrar bu çalışma yayımlamaktaki amaçlarınızla üzerinden. Bugününü ve yakın Geleceğine ilişkin aktarmak istediklerini sormak istiyorum. Yani dinleyicilerimizin de gündemindedir. Özellikle bu doğal malzemeler bir yandan iklim krizi gibi ekolojik endişelerle birlikte bunun gündeme geldiğini evet. görüyoruz. Bir yandan özellikle pandemi sürecinde yaşadığımız yapılı çevrenin, evlerimizin, çalıştığımız yerlerin konforu, ergonomisi çok gündelik hayatımızın göbeğindeydi, ortasındaydı. Hani buna ilişkin ahşap malzeme özelinde neler aktarmak Hı -hı. istersiniz? Son olarak ben onu da sormak istiyorum. Ee, şimdi tabi ahşap her zaman için medeniyetin kurulmasına yardımcı olmuş insanoğluna ee, işte yeri gelmiş kayık olmuş yeri gelmiş ev olmuş e, yeri gelmiş silaha dönüşmüş mesela mancınık yapmışlar ee, yani ya da köprü olmuş efendim tabi hiçbir malzeme ahşap kadar insana dost bir malzeme değil aslında yani hem insan sağlığı açısından düşündüğümüz zaman da böyle ee, işte o Ortamdaki nemi dengeliyor, insan psikolojisine iyi geliyor kokusu anlamında, görüntüsü olarak, görünüşü olarak, efendim dokusu olarak e, bu anlamda insana hiçbir malzeme bu kadar iyi gelmiyor aslında. E, yani ortama bir sıcaklık da katıyor tabi. E, o yüzden e, çok tercih ediliyor ahşap. E, şey de tabi aynı zamanda sesi de absorbe ediyor diğer malzemelere göre daha fazla sesi absorbe edebiliyor. Yani bir akustik konfor da sağlıyor aslında. E, faydaları anlatmak da bitmez tabii. Bu yüzden e, ahşap her zaman e, tercih edilen ilk malzeme olmuş. E, yapı malzemeleri arasında. E, tabii gel zaman git zaman e, bu e, insan nüfusu arttıkça e, artık e, masif ahşap kullanımı biraz daha azaldı tabii. Artık günümüzde e, masif mobilya üreten çok az firma var. Genellikle bu işte MDF ve HDF'lerden yapılan malzemelerden üretiliyor mobilyalar. Yeni dönüştürmüş ahşaptan elde ediliyor. Dolayısıyla işte baktığınız zaman bu dünyada İsveç'i görüyoruz mesela. Bu işi başarmış. Yani şey olarak orman yönetimi olarak İsveç işte dünya ormanlarının %7'sini oluşturuyor ama dünyaya %70 oranında ağaç satıyor mesela. Böyle bir pazarın sahibi. İşte onlara baktığımız zaman nasıl başarmışlar bu işi diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kesilen her ağacın metrekübü kadar fidan metreküpü dikiyorlar. Yani diyelim ki 10 metreküp ağaç mı kesildi? 10 metreküp fidan dikiliyor. Bir de tabi 100 yıllık planlama yapıyorlar. Hani bizim gibi on yıllık beş yıllık planlar yapmıyorlar. Ve tabi işte bakımı bakımı çok önemli, efendim izlemesi çok önemli, denetlemesi çok önemli ve kayıt altına alıyorlar. Korkunç bir kayıt altına alma aktivitesi var ve bu şekilde gözlemleyerek ormandaki değişimleri iklim değişimine de adapte ediliyor. Bir şekilde bu program. Ben de küçük birkaç şey. Buyurun, yapmak isterim. Ee, e, sürdürülebilirlik kavramı bizim için çok kıymetli. Ee, bu her iki anlamda. Yani doğanın sürdürülebilirliği ve bu iş modelinin sürdürülebilirliği nisbirliği çok e, kıymetli. Nüfus çok hızlı yükseliyor. Dünyadaki nüfus ve Türkiye'deki nüfus da öyle. Ve evlerde en çok kullanılan yani evin o... E, şap betonundan sonra ev ev yapan, sıcaklığı getiren e, en çok kullanılan ağaç ve ağaç bazı e, ürünler. Bunu ağacı olduğu gibi e, doğal, e, ahşap şeklinde kullanabilmek yani Türkiye'deki, dünyadaki ormanları e, yetirebilmek hiç kolay değil. Yani bütün her yeri e, kel hale getirebiliriz böyle yaklaşırsak. Dolayısıyla hani, süredebilir bir yaklaşım da değil. Ee, evin her yerinden ahşaptan olduğunu düşünürseniz. işte parkesinden dolabına, kapısına ee, her yere her yerde buna karşılaşırsınız. Bu bağlamda aslında ağaç bazlı ürünlere de çok görev düşüyor. Yani, yani Endüstrinin de hız kazanması, Türkiye'deki özellikle mobilya endüstrisinin çok büyümesi, onların üretimlerine uygun levhaların yapılması. Ee, dolayısıyla hani ticari anlamda da e, gelişime büyük anlamda katkı sağlayan bir dönüşüm süreci. Hani hem e, endüstriyel olarak gelişimin hem de doğaya olan e, zararın minimum şekilde tutmanı sağlayacak bir yöntem haline dönüşüyor. Ayrıca gelişen teknoloji ve üretim yöntemleri bize önümüzdeki dönemde çok daha yeni yollar e, açabilecek gibi duruyor. Yine ağaç bazlı ürünleri, işte insanlara ulaştırmanın e, birçok formülü de ee, dediğim gibi doğaya zarar vermeden, onun yenilenip büyümesini kat, sağlayarak e, yöntemler gelişecek gibi de duruyor. Evet, yani bu çağdaş uygulamalara, kültürel mirası teşkil eden geleneksel uygulamalara, Türkiye'deki ağaç türleri, yöntemler, aletler, malzemeleri ilişkin oldukça kapsamlı boyutuna rağmen bir sözlük tasarımda orman ürünleri sözlü ağacın izinde. Birlikte buradaki hikayelerin maddelerin bir kısmını kapsama imkanı bulduk. Çok teşekkürler hem Genco Berkin hem Ercan Şahin süreci çalışmalarınızı niyetlerinizi bizlerle paylaştığınız için ve özellikle bu ahşaba dair ki engin bilgi birikimini çağlardan gelen engin bilgi birikimini teknolojik gelişmeleri paylaştığınız daha geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşturmayı amaçladığınız için böyle bir yayınla ve iyi İyi ki geldiniz, paylaştınız. Bir dahaki programda birlikte görüşmek üzere diyeyim. Açık mimarlığı dinlediniz. Ben Yamrı Yıldırım, hoşçakalın. İyi günler, iyi evet. akşamlar, sağ olun. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.